Hz. Ebu Bekir'in hayatı. Çocuklarımız için ve doğmamış olanlar için iyi bir gelecek getirmez. Bizleri solucanlar seviyesine indiren bu hayatı değiştirmeliyiz. Biz hep soylu ve şerefli ailelerden gelmiş olmakla övünürüz. Ne kadar boş bir övünmedir bu. Eğer aranızda gerçek ve kalıcı anlamda şan ve şöhret sahibi olmak isteyen varsa hayatını Başı bozuk çakallar gibi yaşayarak perişan eden insanları insanoğlunun şerefine layık bir biçimde yaşatacak düzeni bulup sürdürmeye gayret etsin. Gerçek şan ve şeref böyle bir davayı omuzlayanın hakkıdır. İçinizden bunu yapabilecekler çıkacaktır. Belki şu an bile böyle büyük bir önder kendisini bekleyen büyük gelecekten habersiz aranızda bulunuyor. Bu sözler milattan sonra 583 yılının sıcak günlerinden birinin akşamında çölün ortasındaki Kutsal Mekke şehrinin küçük meydanında devesinin üzerinden toplanmış olan kalabalığa hitap eden büyük Arap şairi İmrul Kaysa aitti. Dinleyenler arasında bulunan 10-12 yaşlarındaki iki çocuğun heyecanı herkesten daha şiddetliydi. Bunlardan biri, ileride tüm insanlığın tarihini değiştirecek ilahi inkılabın mesajısı ve örnek önderi, insanların en şereflisi ve yücesi, Abdullah'ın Amine Hatun'dan olma oğlu Muhammed. Diğeri ise, sonsuza kadar sürecek inkılabın bir numaralı görevlisiyle birlikte omuzlayıp taşıyacak olan Ebu Kuhafeoğlu Amir'in sar kızı Hayr Selma'dan doğma oğlu Abdullah'tı. Bilinen meşhur adıyla Ebu Bekir. Ey kuafi oğlu Abdullah, gel de aramıza katın. Programımızda bulunman bizi sevindirecektir. Haşa, bu bana utanç verir. Ben namusunu koruyan, insanlık şerefi taşıyan biriyim. İçki içen insanlarsa çok değer verdiğim namus ve şereflerini yitirirler. Çok ileri gitmiyor musun ey kuafi oğlu? Biz şerefli Kureyş'in şanlı yüce ailelerinden değil miyiz? Nasıl söylersin bunu? Ey Süfya'nın babası! Şeref, insanlık haysiyetine yakışır hayat yaşayanlara ait bir sıfattır. Böyle içki alemi yapan gençleri de günah heveslerinden yakalayarak zehirleyenler... ...hangi asil baba ve şerefli aile kızı anadan doğmuş oldularsa olsunlar şeref ve üstünlükten bahsedemezler. Ben sizin bu yaptıklarınızdan uzam. Ya Süfyan'ın babası, sana kaç kez Abdullah'la uğraşma demiştim. Bak işte senin densizliğin yüzünden hakaretlerini yağdırıp gitti. Üstelik haklı olduğunu da hepimiz biliyoruz. Doğrusu şu kahve Abdullah her türlü fazilete sahip bir olarak hiçbir şey demese dahi hali ve tavrıyla hepimizi ezmektedir. Ona sataşmazsak iyi ederiz. Unutmayın ki o kan davalarımızdaki hakemlerden biridir sürekli. Ona işimiz düştüğünde bu görevini aleyhimize kullanır yoksa. Abdullah kızdığı insana adaletsizlik yapacak biri değil. Ne olursa olsun asla bilerek adaletten saplam. Doğru, doğru, doğru. İşte Kureyşlilerin kıssalar bile adaletinden şüphe etmedikleri Ebu Bekir En çok sevip saygı duyduğu ve ona yürekten bağlı olduğu çocukluk arkadaşı Muhammed'in en yakın dostlarından biriydi Bir gün dostu Muhammed'in son zamanlarda sürekli gittiği Mekke'de Hira Dağı'ndaki bir mağaradan hasta olarak döndüğünü işitmiş ve hemen onun evine koşmuştu. Muhammed nerede? Ne oldu ona? Şu anda iyi biraz sakinleşti. Yatağında istirahat ediyor. Hasta olduğunu işittim. Neymiş rahatsızlığı? Bildiğimiz bir hastalığı yok. Sadece insanı helak eden büyüklükte bir olay gelmiş başına. Anlattıklarına ancak onu çok iyi tanıyan... ...dengeli kişiliğini ve doğruluğunu bilen... ...senin benim gibi yakınları inanabilir. Onu hemen görmek istiyorum. Müsait mi acaba? Seni bekliyordu zaten. Hz. Muhammed yakın dostu Ebu Bekir'e Hira dağında başından geçen olayı anlatır. Allah'ın meleği Cibril Emin vasıtasıyla kendisini elçisi olarak seçtiğini ve şu ayeti gönderdiğini anlatır. Ey örtülere bürülü Nebi! Kalk ve inzar et! Yaşadıkları kötü ve haysiyetsiz hayatın onlara ne büyük belalar getireceğini anlat ki korksunlar ve kendilerine gelsinler. Hazreti Ebubekir büyük dostunun bu yüce göreve seçilmesini sevinçle tasdik etti ve şehadetini tekrarladı. Şüphesiz kabul ederim ki Allah birdir, tektir. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir. Malımla, canımla, bütün varlığımla ...bizi yaratan, lütfedip seni bize elçi gönderen Allah'ın emirlerine... ...senin yanında hizmet ederek insanlığın kurtuluşuna yardımcı olacağıma yemin ederim. Hazreti Ebubekir, Bekir, müstesna kişiliği sayesinde... ...ileride hemen hepsi birer İslam büyüğü olacak değerdeki insanların Müslüman olmalarını sağladı... Mekke ileri gelenlerinden bir bölümünün Müslüman olmasından sonra hızla yayılmaya, taraftarları çoğalmaya başlayan İslam dininden rahatsız olan kişiler, bu yeni dini engellemek için ellerinden geleni yaptılar. 621 yılının sonlarıydı. Yüce Allah, Hz. Muhammed'i göklere çıkardı. Allah'ın elçisi, bilinmeyen alemdeki bu yolculukta önce Kudüs'e gitti. Ardından Hazreti Cebrail rehberliğinde göklere yükseldi. O muhteşem ve benzeri olmayan Miraç olayı gerçekleşmişti. Hazreti Muhammed dönüşünde bu iki hadiseyi de insanlara açıkladı. İnanmak istemeyenlerin çoğu ona Kudüs'le ilgili sorular sormaya başladılar. Gördüklerini anlatmasına rağmen Bazıları yine de inanmak istemedi. Fakat Ebu Bekir Allah'ın elçisinin tüm anlattıklarına inanmıştı. Allah'ın elçisi Muhammed yalan söylemez. Anlattıkları tamamen doğrudur. Ben Kudüs'ü bilirim ve Muhammed oraya hiç gitmemiştir. O ne diyorsa doğrudur. Ve bu olaydan sonra Hazreti Muhammed... Ebu Bekir'e Miraç hadisesindeki şartsız tasdikinden dolayı Sıddık ismini verdi. Müzik İslam dini özellikle yoksul köleler arasında büyük bir hızla yayıldıkça, Mekke'nin sahibi olduklarını zanneden efendileri, dehşetli bir huzursuzluk ve endişe duyuyor, endişelendikçe de, Müslümanlara karşı zulüm ve şiddetlerini artırıyorlardı. Ey Allah'ın elçisi, malım ve canım yoluna kurban olsun. Daha terk etmeyecek miyiz bu zulüm beldesini? Allah ve onun Resulüne karşı çıkmak nasipsizliğin içindeki kötü insanların kirlettiği bu yeri terk etme zamanı gelmedi mi? Miladi takvimde 622 senesindeki günlerde Allah'ın elçisi sabah akşam büyük dostu Hazreti Ebubekir'in evine mutlaka uğrar dertlenirdi. Bir gün alışılmışın dışında bir saat olan öğle vakti yüzü örtülü bir şekilde dostunun evine gidip Allah'ın müsaade verdiğini anlattı ve vahyedilen şu ayeti iletti. Rabbin, şunların işkenceye uğratıldıktan sonra göç eden, savaşan ve sabredenlerin yanındadır. Elbette tüm bunlardan sonra Rabbin bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Yolculuk planını yaptılar. İlk saklanma yeri olarak... ...Mekke kentinin kayalıklarla dolu tepelerinden birinde bulunan... ...Sevr isimli bir mağarayı tespit ettiler. Hazreti Ebu Bekir, oğlu Abdullah'a geceleri mağaraya gelerek... ...Mekke'de olup bitenleri haber vermesini tembih etmişti. Ey Allah'ın Resulü, oğlum Abdullah geliyor. Sizlerin gidişiyle Mekke altüst oldu. Kureyş sapıkları deliye döndü. Ali'yi serbest bıraktılar mı? Göz altında tutuyorlar. Ebu Yusuf yana kalsa onu parçalayacak. Fakat Ebu Cehil onu kendi taraflarına çekebileceklerini iddia ediyor. Bütün evleri hala araştırıyorlar. Kırlara, dağlara, kervan yollarına adamlar çıkardılar. Sizi ölü veya diri getirenlere yüzer deve vereceklerini ilan ettiler. Sen git artık. Ertesi gün İslam'ı daha doğmadan öldürmeye yemin etmiş İslam düşmanı takipçiler mağaraya o kadar yaklaşmışlardı ki konuşmaları açık seçik duyuluyordu. Şuraya da girelim. Boş ver orayı görmüyor musun? Bu mağaraya yeryüzü kurulduğundan beri kimse ayak basmamıştır. Şu güvercin yuvası, örümcek ağları ve ağaçlara baksana. O günden sonra Kureyşliler bir daha Sevr Dağı'na uğramadılar. Hazreti Muhammed ve Ebu Bekir mağarada üç gün daha kaldılar. Ve onlar mağaradayken Tövbe Suresinin 40. ayeti nazil olmuştu. Eğer siz Resulüme yardım etmezseniz iyi bilin ki Allah ona yardım etmişti. Hani yalnız iki kişiden biri olduğu halde İnkar edenler kendisini Mekke'den çıkardıkları sırada ikisi mağaradayken Arkadaşına üzülme Allah bizimle Beraberdir diyordu İşte o zaman Allah ona yardım etti Kalbini yatıştıran Huzur ve güvenini indirdi Ve onu Sizin görmediğiniz askerlerle Destekledi İnanmayanların sözünü alçalttı Yüce olan Yalnız Allah'ın sözüdür. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir. Sadık arkadaşıyla Medine'ye ulaşan Allah Resulü her Mekke muhacirini bir Medine'li Müslümanla kardeş yaptı. Medine kentinin 80 mil uzaklığında Mekke yönünde her sene panayır yapılan küçük bir köy vardı. Bedir köyü. Bu köy tarihin belki de tüm zamanlarında eşi olmayan bir savaşa sahne olmuştur. Bu savaşın önemi İslam dininin ...bu dünya gündeminde yer alıp almayacağını belirleme kalitesinden oluşuyordu. Sayı olarak, belki de günümüzdeki mahalle kavgası görüntüsünü aşmayan Bedir Savaşı'nı... ...emsalsiz ve dehşetengiz yapan sebep, tarafları inancın belirlemiş olmasıydı. Bu savaşta İslam ordusunun 313 kahramanı ile... ...insanlık tarihinin en büyük bahtsızlarından olan bin küsür zalim karşı karşıya gelmişti. Allah'ın elçisi herkesin duyabileceği bir sesle Ey Rabbim! Bize olan yüce vaadini bugün yerine getir. Ey Rabbim şu birkaç inanmış can da yok olup giderse ta kıyamete kadar sana itaat edeceklerin bulunmaz bu dünyada diye dua ederek secdeye kapandı. Bu hali gören ve sözleri duyan tüm Müslümanları inanılmaz bir heyecan sarmıştı. Şu ayet vahyedildi o anda. Karşınızdaki topluluk bozguna uğrayacak ve artlarına bakmadan kaçacaklardır. Ve savaş kardeşi daha önce Müslümanlarca öldürülmüş Amir Harani'nin İslam saflarına saldırısıyla başladı. k atın De eşi ilk katte kardeşi ilk İslam olan insan Allah'a dayanarak sağlam düzen Kur'an duyarak duyarak Kur'an okuyan Ebu Bekir Sıddık Ebu Bekir Kıyamet günü gibiydi bugün. Herkes karşısındaki saftan en yakınını arıyordu duruşmak için. Bu arada Hazreti Ebu Bekir Allah ve Rasulü'nün düşmanları safında bulunan öz oğlu Abdurrahman üzerine yürümüştü. Senin gibi bir oğula sahip olacağıma... kızgın taşlar yağsaydı başıma. Savaş uzun sürmedi. Allah'ın vaadi yerine gelmişti. Düşman safları bir anda darmadağın olmuştu. Kureyş'in en azıdlarının başları gövdelerinden ayrıldı. Böylece yüce İslam dininin insanların istikbalini kurtaracak olan değişmez prensipleri yitirmeyici yerini bulmuş oldu. Hz. Ebubekir Bekir Allah Resulü'nün katıldığı tüm savaşlara katılmış ve üstün kişiliğiyle Müslümanların kalbini kuvvetlendirmiştir. Her savaşta Allah elçisinin yanında canını ona kalkan yapmıştı Hazreti Ebu Bekir. Hicretin dokuzuncu senesiydi. Kutsal Mekke şehri Müslümanlar tarafından fethedilmiş, küfrün aşağılık hayatının karanlığından kurtulmuştu. O yılki haç vakti yaklaşırken Allah'ın elçisi Hazreti Ebubekir'i yanına çağırır ve ona... Ey Ebu Bekir Bu seneki haçta Müslümanların rehberi Sen olacaksın Haç görevinin gereklerini Sen yerine getireceksin diye buyurur Ey Allah'ın Resulü Senin bulunduğun bir toplulukta Benim üstünlüğüm nasıl olur? Allah'ın Resulü ...bu seneki hacca... ...onlarla birlikte gitmeyeceğini açıklar. O zaman... ...elimden geleni yaparım... ...ya Resulallah. Böylece... ...Allah elçisinin bu kararı... ...ilan edildi. Hazırlıklar yapıldı... ...ve Müslümanlar... ...Hazreti Ebubekir önderliğinde... ...Mekke'ye doğru yol aldılar. Allah'ın elçisinin... ...her yıl haç sırasında Mina'da toplanan Müslümanlara yaptığı konuşması gibi... ...Hazreti Ebu Bekir de burada bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Bizi bir kez daha bir araya getiren Rabbimize şükürler olsun. Allah'ın elçisinin bulunması gereken bu yerde... ...O'nun yerini doldurmak elbette ki hiçbir kul için... ...mümkün olmayan bir iştir... ...ama Allah'ın elçisi... ...bu zor ve şerefli görevi... ...bana yükledi. Ey insanlar... ...eğer... ...bir hak sözü duyan... ...onu herkese iletmek arzusu... ...duymuyorsa içinde... ...kendini yenilemeye baksın... ...imanını... ...bir kez daha yoklasın... ...ey insanlar... ...bilin ki... Bundan böyle hiçbir dinsiz Kabe'yi ziyaret edip haç etmeyecektir. Müslüman olmayanların Müslümanlarla birlikte haç etmesi yasaklanmıştır. Bunlar Allah'ın hadleridir Bu haddlere uymayanlar ise zalimlerdir. Ve onlar da İslam devleti eliyle cezalandırılır. Hadi Allah'a emanet olun. Haccınız Mübarek olsun. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in önderliğinin üzerinden iki yıl geçmişti. Hicretin on birinci yılı, Safer ayının on üç veya on dördüncü günü Allah'ın evçisinin evinden yükselen feryatlar Medine semalarını dalga dalga sarmıştı. Medine sokaklarında yürekleri parçalayan acı haber bir anda her eve her mağara konağına ulaşıvermişti. ve cisı vefat etmiş. Allah'ın tüm insanlara önder seçtiği Hazreti Muhammed Rabbine. Allah Allah Allah. Allah'ın resulü önder. Allah şimdi, şimdi kimlere bu? Allah. Başı Allah. Allah. Başı Allah. Kim Hazreti Muhammed ölmedi. Kim öldülerse kılıcımın el sesinde olacağını bilsin. Sok kılıcını yerine ya Ömer. Kılıç günü değil bugün. Tevbe ve hikmet günüdür. Bir türlü sükunet bulamıyorlar ey Korkarım bozguncular bu elemli kalabalık içinde şu anki zaaflarından faydalanıp fitne sokarlar ümmete. Susun, bağırmayın öyle. Cahiliye insanları gibi ağlaşmayın. Feryatları kesin de beni dinleyin. Ey insanların en tarihli fertleri. ...siz de Musa ümmeti gibi davranıp... ...peygamberler aramızdan ayrıldı diye bozulup dağılacak mısınız? Bunlar Muhammed'in ümmetine yakışmaz. Ey insanlar! Eğer aranızdan herhangi biri... ...Muhammed'e tapıyor idiyse... ...bilsin ki tapmış olduğu Muhammed... ...her fani gibi ölüp Allah'a kavuşmuştur. Kim Allah'a iman ediyor... Resulün getirdiği İslam'ı onun malı olarak tanıyıp Allah'ı kendisine ilah edinmişse o da bilsin ki Allah ölmez. Evet, Allah Allah. Allah. Yüce, Rabbimizin, Allah. Yüce Rabbimizin şu ayetini hatırlayın. Muhammed ancak ve ancak bir Resuldür. Ondan önce de nice Resuller gelip geçmiştir. Muhammed ölür veya öldürülürse sizler arkasından geri mi döneceksiniz? Haşasın Kim de geri dönerse bilsin ki Allah'a hiçbir zarar veremez bu dönüşüyle. Allah hallerine tefekkür edenleri mükafatlandıracaktır. Şimdi sizler de evlerinize gidin. Son görevimizi yerine getirmemize yardımcı olun. Zamanlar Allah'a Hadi dostum Ömer Yakınlara olarak Allah'ın elçisini Rabbine giden yola hazırlayalım birlikte Şimdi ne olacak ey medin Allah'ın elçisini aramızda nurladığımıza göre Neler yapmalıyız Müslümanlara kim baş olacak Allah'ın elçisi olmadan bu dava yürümez Bunları oyalah Ben gidip Ebu Bekir'le Ömer'e bildireyim durumu Medine'nin düşmanları onun yokluğunu Fırsat bilip çoluğumuza çocuğumuza kadar vermeye kalkarlarsa ya ne yaparız Ne yaparız ne yaparız Biz Medine'liler olarak işe el koyup Müslümanlara önder olmalıyız Bakın bakın Ebu Bekir ve Ömer geliyor Ey Ensarlılar Üzerinde tartışma yaptığınız Konuların ne yeri Ne de zamanıdır daha Allah'ın elçisinin mübarek bedenleri soğumamışken sizi iktidardan, imametten ve emanetten söz ettiren sebep nedir? Müslümanların başsız kalışı doğru olur mu ey Ebu Bekir? Şüphesiz olmaz. Kıyamete kadar varlığını sürdürecek olan Allah'ın dininin bağlıları başsız kalmaz ve kalmayacaklardır da. Ama... Bu iş usulüne ve adabına uygun olarak yapılmalıdır. Ey Ensar! Size bu iki çok değerli Kureyşli'den birini başınıza getirmenizi tavsiye ederim. Ömer ve Ebu Ubeyde arasında birini seçerek Allah'ın razı geleceği bir iş yapmış olursunuz. Ebu Bekir gibi yüksek bir şahsiyetin, Allah'ın elçisinin bir numaralı dostunun bulunduğu bir yerde... ...Müslümanların başı ben olmaktan Allah'a sığınırım. Ver elle. Sana biat ediyorum. Beni Sakif'te Hazreti Ebu Bekir'e biat edenler... ...elbette tüm Müslümanları temsil etmiyorlardı. İslam'a göre Ebu Bekir onların sen bizim başkanımızsın demesiyle tüm Müslümanların başkanı sayılamazdı. Bu yönden Beni Sakif olayından bir gün sonra, tüm Müslüman taraflar genel bir destek için Allah elçisinin mescidinde toplanmıştı. Ey Müslümanlar, sizin en iyiniz, en hayırlınız ben olmadığım halde beni başınıza seçtiniz. Bana yüklediğiniz bu yüce ve zor görevi Allah'ın Resulü'nün bildirdiği hudutlar içinde yerine getirirsem, bana itaat ve yardım etmeniz Müslüman olmanızın size yüklediği bir borçtur. Eğer bu hudutları aşarsam beni düzeltmeye... Allah'ın sınırlarına çekmeye çalışın. Doğru kararlar vermeye zorlayın. Yine de düzelmezsem o zaman bana itaat etmeyin. Hatalarım karşısında susmak, o hatalara ortak olmak demektir. O zaman ben de daha büyük hatalara düşerim. Ey Müslümanlar! Bir millet Allah'ın ondan istediği bir biçimde bir dünya nizamı kurmak. Ve kurduğu böyle adil bir düzeni yürütebilmek için Gerekli olan mücadeleyi terk eder Cihad etmezse Allah o milleti aciz hale indirir Ve güçsüz kılar Ey Müslümanlar tekrar ediyorum Allah'a ve onun elçisinin bize bildirdiklerine itaat ettiğim sürece bana itaat etmekle sorumlusunuz Yok eğer bundan saparsam bana itaat etme sorumluluğunuz ortadan kalkar. Bu durumda bana isyan etmek sizin için bir hak olur. Allah'ın rahmeti ve koruyuculuğu hepimizin üzerine olsun. Hazreti Ebu Bekir halife olur olmaz her Müslüman gruba ve kabileye haber gönderip Resul'e itaat ve yardım ettikleri gibi kendisine de itaat etmelerini istedi. Bazıları bunu kabul etmek istemiyordu. Ebubekir Bekir bizden zekat isteyemez. Ne hakla bizden peygamberin istemiş olduğu zekatı istiyor? O peygamber hakkıydı sadece. Eğer bizden zekat almazsanız diğer hususlarda size itaat ederiz. Evet. Hz. Ebu Bekir bütün bunlara karşı vakit kaybetmeden... Ordu hazırlamaya başlamıştı. Zekat vermeyen bazı kabileler var bildiğiniz gibi. Bunlara karşı ne yapılmasını teklif edersiniz... ...ey Allah elçisinin arkadaşları? Ey Ebu Bekir! Zekat vermeyenlerden birçoğu Allah'ın birliğini... ...ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu tasdik ediyorlar. Bu durumda onlara ne yapılabilir ki? Savaş! Bu konuyu ancak savaş halleder... Hazreti Ebubekir iki sene gibi kısa bir önderlik döneminde birçok ülkeyi fethederek İslam devletinin topraklarına kattı. İslam nimetinden birçok insanın faydalanmasını temin etti. Bugünkü Irak ve Suriye toprakları hemen hemen tümüyle onun başkanlığı döneminde fethedilmişti. Hatta İslam orduları o dönemde Kayseri iline kadar gelmişlerdi. Bu irade ve azim örneği büyük insan, eşsiz kahraman, devlet ve gönül adamı Hazreti Ebu Bekir, hicretin 13. yılı Cemaziel Ahir ayının başlarında hastalanmıştı. Hastalığı gün geçtikçe artmış, bu arada imamlık görevini de yerine getiremez olmuştu. Hazreti Ömer'i kendi yerine namaz kıldırmak için tayin etmişti. Böylece kendisinden sonra, ...Hazreti Ömer'in... ...Müslümanların başına geçmesi isteğini belli etmekteydi. Bir gün... Ya Osman... ...vasiyetimi yazmanı istiyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... ...Ebu Kuhafeoğlu Abdullah'ın... ...dünya hayatının son anlarının bitimindeki... ...ahit ve vasiyetidir. Hattab'ın oğlunu... Kendi yerime başkanınız olarak tayin ediyorum. Onun sözlerini aynen benimkileri dinlediğiniz gibi dinleyesiniz Ona aynen bana itaat ettiğiniz gibi itaat edin. Ben böyle yapmakla Allah'a, peygambere, dinine, kendine ve size iyilik yapmış saadetinizi istemiş bulunuyorum. Ondan umduğum adaleti uygulamasıdır. Ondan beklediğim Allah'ın emanetine sadakattır. Bunun dışında hareket ederse bilsin ki insan bu dünyada ne iş işlerse bizi yaratandan onun karşılığını alır. Benim bu işte tüm meselem ve hedefim hakkın yerine getirilmesiyle hakka layık olmaktır. Gayrı bilemem. Zulmedenler karşılığını ne şekilde alacaklarını çok iyi bilirler. Allah'ın selameti, rahmeti ve berekatı hepinizin üzerine olsun. Beni pencerenin önüne götürün. Ey Müslümanlar, sizin başınıza geçmesi için kendi yerime. Akrabamdan herhangi birini değil Hattab'ın oğlu Ömer'i seçtim. Bu seçimi kabul edip Bana itaat ettiğiniz gibi Ona da itaat edeceğinize Söz veriyor musunuz? Senin gibi adil ve kararlı olduğu sürece Aynen sana itaat ettiğimiz gibi Ona da itaat edeceğimize Allah'ın Resulü ve senin önünde söz veriyor. Allah sizden razı olsun. Beni çok rahatlattınız. Kızım beni büyük dostum, önderim. Allah'ın elçisinin yanına gömün. Niye ağlıyorsun kızım? Ben Allah'ın Resulü'nün bulunmadığı bir dünyada daha fazla yaşamaktansa bir an önce onun yanına gitmeyi mutlulukların en büyüğü sayarım. Eğer hayatımı onun çizgisinde sürdürmüş ve bu çizgiden ayrılmadan dünya işlerini yerine getirmişsem yerim elbette onun yanıdır. Öyle bir göz ...gözyaşı dökülür mü? Allah elçisinin en sadık dostu... ...Müslümanların başkanı... ...İslam devletinin kurucusu... ...Hazreti Ebu Bekir... ...hicretin 13. yılı... ...Cemaziyel Ahir ayının... ...son pazartesi akşamı... ...büyük bir kalp huzuru içinde... ...hayata gözlerini yumdu. Allah... Ondan tüm Müslümanlar adına razı olsun. Allah kişileri sevdikleriyle bir arada bulunduracağını vaat etmiştir. Hiç şüphesiz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.